Bilalay min al-shaytan al-rajim. Bismillahi Ve salat ve ala Rasulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajam. SayıDear dinleyenler, Riyazu Sali'in hadis kitabımızın 266. babı olan haksız yere bir Müslüman'a sömnenin haram oluşu konumuz. Konuyla ilgili ayetler, işlemedikleri bir suçtan dolayı mümin erkeklere ve mümin kadınlara suç isnad edip eziyet edenler gerçekten çirkin bir iftira atmış ve böylece ap açık bir vebal yüklenmişlerdir. Ahsab suresi ayet 58 sekiz. Konuyla ilgili hadisler. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Müslümana sövmek fısk, onunla savaşmak ise küfürdür. Fısk, yoldan çıkmak, günaha girmek demektir. Küfür ise kafir olmak veya nankörlük etmek anlamlarına gelir. Buna göre Müslümana haksız yere söv saymak, onu rencide edecek sözle davranışlarda bulunmak, şerefine namusuna dil uzatmak, doğru yoldan sapmak, hak çizgiden çıkmak demektir. Müslümanla kavga etmek, onu dövmeye, yaralamaya veya öldürmeye teşebbüste bulunmak ise ancak bir kâfin yapabileceği çok büyük bir günah ve affedilmesi zor bir nankörlüktür. Ebu Zer radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. Bir kimse başkasını fasıklıkla veya kafirlikle itham eder de o itham edilen kişide bu özellikler bulunmazsa bu söz mutlaka onu söyleyen kişiye geri döner. Fasık yoldan çıkmış günahkar Olmayan bir Müslümanı, fasık olmayan bir Müslümanı bu sıfatla itham eden kişi bu sözüyle bizzat kendi fasıklığını ilan etmiş olur. Aynı şekilde bir Müslümanı kafir, münafık veya din düşmanı diye itham eden biri eğer o Müslümanın savunduğu değerlerin ve inanç esaslarının gerçekten kafirlik olduğuna inanıyorsa... O zaman kendisi bu değerlere inanmıyor yani kafir demektir. Eğer bu sözü o kişinin kafir olduğuna inanmadan ona duyduğu öfke, kıskançlık, düşmanlık gibi bir sebeple söylemişse bu yüzden kafir olmasa da çok büyük bir günah işlemiş olur. Fakat yanlış bir değerlendirme neticesinde o kişinin Müslüman olmadığı kanaatine vararak onu kafirlikle itham etmişse ve bu hatasında kendisini mazur gösterebilecek geçerli mazeretleri varsa o zaman günaha girmez. Ancak gerekli araştırmayı yapmadan üstün körü bir değerlendirme ile bu neticeye ulaşmışsa ihmalkarlık yaptığı ve Müslüman görünen birini kafirlikle itham etmek gibi lüzumsuz ve tehlikeli bir işe giriştiği için yine günaha girer. Ebu Hureyre radıyallahu ahdan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Birbirine söven iki kişinin günahı, mazlum olan iki kişi aşırı gidip haksızlık etmediği sürece sövmeyi ilk başlatana yazılır. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna içki içmiş bir adam getirdiler. Resulullah Aleyhissalatu vesselam onu cezalandırın dedi. Bunun üzerine kimimiz eliyle, kimimiz ayakkabısıyla, kimimiz elbisesiyle ona vurmaya başladı. Ceza uygulandıktan sonra adam oradan ayrılırken sahabilerden bazıları ona kızarak Allah seni kahretsin, rezil etsin diye beddua ettiler. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam böyle söyleyip de ona karşı şeytana yardımcı olmayın. Onun iyice rezil olması için beddua etmek yerine Doğru yola gelmesi için dua edin buyurdu. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Kim köle veya cariyesine zina iftirasında bulunursa köle veya cariyesinde böyle bir durum bulunmadığı takdirde mahşer günü o kişiye 80 değneklik had cezası uygulanacaktır. Evet sayıdeğer dinleyenler 267. Bab Ölülere Sövme Yasağı konu ile ilgili Ayşe radıyallahu anheden Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir ister Müslüman ister kafir olsun ölülere sövmeyin ve onlara hakaret etmeyin çünkü onlar ahirette göndermiş oldukları iyilik ve kötülüklerin sonuçlarıyla yüz yüze gelmiş bulunuyorlar öyleyse ölmüşlerin akıbetini değiştirmeyecek fakat Müslüman'ın ahlakına, edep ve terbiyesine zarar verecek ve gereksiz düşmanlıklara, kırgınlıklara sebep olabilecek bu tür davranışlardan kaçının. Ancak yaşayanları uyarmak ve kötülükten korumak amacıyla ölmüş kimseleri eleştirilebilir, küfür ve hakaret etmeden yanlışlarını ortaya koyabilirsiniz. 268. Bab İnsanlara sıkıntı ve eziyet vermenin yasaklanması Ahzab suresinin ayet 58'de Rabbimiz buyuruyor. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işlemedikleri bir suçtan dolayı eziyet edenler gerçekten çirkin bir iftira atmış ve böylece ap açık bir vebal yüklenmişlerdir. Abdullah bin Amr bin el As radıyallahu anhuma'dan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği, emin olduğu kimsedir. Gerçek Müslüman, insanlara daima güven telkin eden, insanlar onun ne küfür, hakaret, dedikodu, gıybet, iftira gibi diliyle, ne de dayak, cinayet, hırsızlık gibi eliyle bir kötülük yapmayacağını bilirler. Gerçek muhacir ise bir yerden başka bir yere hicret eden kimse değil, Asıl Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir. Yine Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim cehennemden azat edilip cennete girmeyi arzu ediyorsa son nefesine kadar Allah'a ve ahiret gününe imandan ayrılmasın. Ve kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa başkalarına da öyle davransın. 269. Bap Müslümanların birbirlerine kin beslemelerinin ve aralarındaki irtibatı koparıp birbirlerine küsmelerin haram oluşu. Konuyla ilgili ayetler, iman edenler birbirlerine düşman olamazlar, onlar ancak kardeştirler. O halde müminler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklara hemen müdahale ederek din kardeşinizin arasını düzeltin. Din kardeşlerinizin arasını düzeltin. Hucurat Suresi Ayet 10 Müminler birbirlerine karşı alabildiğine merhametli ve alçak gönüllü kafirlere karşı da son derece şahsiyetli ve onurludurlar. Maide Suresi Ayet 54 Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında yer alan Müslümanlar ise İnkarcılara karşı son derece kararlı ve şiddetli, birbirlerine karşı ise alabildiğine şefkatli ve merhametlidirler. Konuyla ilgili Enes bin Malik radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Birbirinize kin ve nefret beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize darılıp yüz çevirmeyin. Aranızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarını koparmayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Şunu iyi bilin ki bir Müslümanın din kardeşini üç günden fazla terk etmesi, küsüp onunla konuşmaması ondan uzak durması helal değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her pazartesi ve perşembe günü cennet kapılar açılır ve Allah'a ortak koşmayan her kul bağışlanır. Ancak aralarında küslük bulunan kişiler hariç Allah tarafından meleklere birbirleriyle barışıncaya kadar bunları bekletin, birbirleriyle barışıncaya kadar bunları bekletin, küs kalmaya devam ederlerse günahlarını silmeyin denilir. 270. bab hasedin haram oluşu konu ile ilgili Nisa suresi 54'te Rabbimiz buyuruyor demek o Yahudiler Allah'ın engin lütuf ve keremiyle müminlere bahşettiği kitap peygamberlik gibi nimetler sebebiyle onları içten içe kıskanıyor fakat kibir ve bencillikleri yüzünden yine de son elçiye iman etmiyorlar öyle mi? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselatu vesselamın şöyle dediği rivayet edilmiştir: Haset etmekten sakının çünkü ateş nasıl odunu yahut otları yiyip bitiriyorsa haset de iyilikleri öylece yer bitirir. 271. Bab Tecesüsün Haram Oluşu konu ile ilgili ayetler ey iman edenler birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Hucurat suresi ayet 12. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işlemedikleri bir şeyden dolayı suç isnat edip eziyet edenler gerçekten çirkin bir iftira atmış ve böylece ap açık bir vebal yüklenmişlerdir. Ahzab suresi ayet 58. Ebu Hureyre radiyallahu peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ey müminler kötü zandan sakının kesin bilgi ve kanıtlara dayanmadan kimsenin aleyhinde söz söylemeyin kötü düşünmeyin. Çünkü zan ile yapılan itham sözlerin en yalanıdır. Başkalarının gizli konuşmalarına kulak vermeyin. İnsanların ayıplarını kusurlarını araştırmayın. Aranızda düşmanca bir rekabete girmeyin Birbirinize haset etmeyin Kin ve düşmanlık beslemeyin Birbirinize sırt çevirmeyin Kısacası ey Allah'ın kulları Allah'ın size emrettiği gibi kardeş olun Müslüman Müslümanın kardeşidir Ona haksızlık etmez Onu zor anında yalnız bırakmaz Onu küçük görmez Sonra Peygamberimiz göğsüne işaret ederek işte Allah'a karşı sorumluluk anlayışı ve gerçek kulluk bilinci yani takva buradadır, takva buradadır buyurdu. Sonra sözlerine devam ederek dedi ki Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye günah olarak yeter. Müslümanın her şeyi kanı, ırzı ve malı dokunulmaz olup bir başka Müslümana haramdır. Şüphesiz ki Allah sizin bedenlerinize, dış görünüşünüze ve zenginliğinize bakmaz. O ancak sizin kalplerinize ve yapıp ettiklerinize bakar ve sizi buna göre değerlendirir. Bir başka rivayette şöyle denilmiştir. Birbirinize haset etmeyin, kin beslemeyin. Başkalarının ayıplarını, kusurlarını araştırmayın. Konuştuklarına kulak kabartmayın. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için arttırmayın ey Allah'ın kulları kardeş olun. Aranızdaki bağları koparmayın, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, haset etmeyin ey Allah'ın kulları kardeş olun. Birbirinize küsüp ilgi ve alakayı kesmeyin, bir başkasının pazarlığını bozarak kendi malınızı satmaya kalkmayın. Muaviye radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu işittim. Müslümanların ayıplarının ve gizli durumlarının peşine düşer. Mahrem hallerini araştırmaya kalkışırsan onların ahlakını bozarsın veya bozulmanın eşiğine getirirsin. Özellikle yöneticiler tarafından halkın ayıplarının ve gizli hallerin takip ve tespitte kal kalkışılması halkın ahlakını iyiden iyiye bozmaktan başka bir netice doğurmaz Abdullah bin Mesud radiyallahu anha Abdullah bin Mesud radiyallahu anha bir gün bir adam getirildi ve bu adamın sakalından şarap damlıyor demek ki içki içmiş cezasını verelim mi denildi bunun üzerine Abdullah bize insanların gizli günahları araştırmak yasaklanmıştır. Bize insanların gizli günahlarını araştırmak yasaklanmıştır. Cezayı gerektiren bir suçun alenen işlendiğini görürsek o zaman gereğini yaparız diye cevap verdi. 272. Bab Müslümanların hakkında gereksiz yere kötü zanda bulunmanın yasak oluşuyla ilgili.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 Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Zandan sakının çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Zandan sakının hiç kimse aleyhinde kötü zanda bulunmayın. İnsanları potansiyel bir suçlu gibi görüp de takip altına almayın. Haksızlığı engellemek insanların güvenliğini sağlamak gibi çok önemli bir gerekçeye dayanmadıkça Başkalarının özel hayatını araştırarak, mahremiyetlerini ihlal ederek, suç ve suçlu aramayın. Zan ve tahmine dayanarak kimsenin aleyhinde söz söylemeyin. Kötü düşünmeyin. Çünkü zan ile yapılan itham sözlerin en yalanıdır. 273. Bab Müslümanı Aşağılamanın Haram Oluşu Konu ile ilgili ayetler Ey iman edenler! Hiçbir kişi veya toplum başka bir toplumu küçümseyip alay almasın. Her zaman şu ihtimali düşünsünler. Belki o beğenmedikleri insanlar Allah katında kendilerinden daha üstündürler. Aynı şekilde kadınlar da başka bir topluma mensup olan kadınlar hakkında dedikodu yapıp onlarla alay etmesinler. Belki o küçümsedikleri kadınlar kendilerinden daha üstündürler. Meşru eleştiri sınırlarını aşıp birbirinizi kırıcı sözlerle ayıplamayın. Birbirinizi küçük düşürücü lakaplarla çağırmayın. Mümin kardeşini aşağılayan aslında kendi günahkarlığını ilan etmiş olur. Halbuki imanla şeref ve üstünlük kazandıktan sonra günahkar ismiyle anılmak da ne kadar kötüdür. Artık her kim tövbe ederse. Günahları bağışlanacaktır. Kim de tövbe etmekten kaçınırsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Hucurat suresi ayet 11 İftira atarak dedikodu ve gıybet yaparak insanları çekiştiren, Kaş göz işaretleriyle onlar aşağılayıp alay alan küstahların vay haline. Hümeze suresi ayet 1 Konuyla ilgili hadisler Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslüman kardeşini küçük görüp aşağılaması kişiye günah olarak yeter. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselam kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez buyurdu. Bunun üzerine sahabilerden biri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 Cündük bin Abdullah radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden önce yaşayan ümmetler içerisinde Allah'a çokça ibadet eden bir adam vardı. Bu adam günahkar olarak ölen bir mümin hakkında vallahi Allah filan kişiyi bağışlamayacaktır diye yemin etti. Bunun üzerine Allah azze ve celle Gazaba gelerek filan kişiyi bağışlamayacağıma dair benim adıma yemin etme cüretinde bulunan kimdir? İşte ben onu bağışladım, senin amelini de boşa çıkardım. Çünkü kibirlenip başkalarını küçümseyerek yapılan iyilik ve ibadetlerin benim katımda bir değeri yoktur buyurdu. 274. Bab Müslümanın başına gelen bir felaketten dolayı sevinmenin yasak oluşu. Müminler birbirlerine düşman olamazlar. Onlar ancak kardeştirler. Hucurat ayet 10. Çirkin sözlerin, hayasızlığın müminler arasında yayılmasından dolayı seviş duyanlara hem bu dünyada hem de ahirette can yakıcı bir azap vardır. Nur suresi ayet 19. Vasile bin Eskar radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Mümin kardeşinin başına gelen bir beladan dolayı asla sevinme. Sana kötülük yapmış birisi olduğu için elinde olmadan sevinç duysan bile o oh olsun zaten bunu hak etmişti gibi sözlerle sevincini açığa vurma. Sonra Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Müslümanın başına gelen felakete sevilmek zaten başlı başına bir felakettir.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 Ebu Hureyre radiyallahu anhtan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Halk arasında yerleşmiş iki huy vardır ki bunlar kafirliktir. Yani cahiliye döneminden kalan ve ancak inkarcı bir toplumda bulunabilecek son derece çirkin adet ve alışkanlıklardandır. Bu çirkin huylar şunlardır. İnsanı soyundan ırkından dolayı aşağılamak yahut yüceltmek. Ve ölünün arkasından yaka paça yırtarak bağrı feryat ederek ağlamak. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleyküm ve Rahmetullah. Müzik